Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Su Hakkı'nda aslında aylardır konuşmayı düşündüğümüz bir konu vardı. Daha doğrusu konular silsilesi. Ee, İzmir'den biraz bahsetmek, İzmir'in su sorunlarını biraz dile getirmek istedik. Ee, i̇şte biz bunu düşünürken tabii gündemimiz sürekli doluyor, yeni gündemler çıkıyor falan... Ama son olarak artık daha fazla ertelemeyelim bunu dedik. Geçen hafta İzmir'in Şaşal Köyü'nde iki yıldır sahte su ambalajlayıp satan bir çift varmış. <gülüyor> Tülbent'ten <Evet>. süzdükleri suyu <gülüyor> damacanalara da... doldurup satması e, Bayağı vardı. Bayağı güldük biz bu haber ama aslında hiç gülünecek bir şey değil yani bu böyle. Evet şey yani yapmış. iki yıldan beri bu faaliyeti sürdürüyor olmaları ne kadar denetimsiz bir alan olduğunu Aynen. gösteriyor ambalajlı suyun. Bu İzmir'i tekrar bize hatırlattı. Evet. Ee, geçtiğimiz cuma günü bir haber vardı. İzmir'in suyunu tehdit eden bir haber. Bu da Bergama'da e, siyanürlü e, atık suyun e, dereye karıştığını e, anlatıyordu. E, bu iki haber doğrultusunda evet biz İzmir'i gecikmeden e, Hı -hı. ...gündem yapalım istedik. Evet bir de zaten İzmir hani Ankara'da ne zaman bir su krizi falan olsa... ...hemen gündeme gelir. Hemen e, Melih Gökçek işte bakın İzmir'den daha iyiyiz falan diye atışmalar başlar. Biz de en sonunda dedik hani biz getirelim bir şey olmadan... ...daha ciddi bir şey olmadan İzmir'deki su meselesini gündeme getirelim dedik. Tabii bu konumda en savunucusu, su hakkı savunucusu, çevre hakları savunucusu... ...avukat Arif Ali Cangıbar... E, Konumuz olacak kendisi. Arif Bey merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Arif Bey, evet. Arif Bey şimdi biz konuşmayalım. Siz e, bu konuyu on yıllardır takip ediyorsunuz. E, sadece tabii su meselesi değil, madenler meselesi. Hepsi birbirine bağlantılı. Öncelikle e, şeyden bahsedelim mi biraz? Hani bu Bergama'da son e, ortaya çıkan skandallar. Bunlardan biraz bahsedelim tam olarak boyutun nedir? Bir de hani nasıl başladı burada madencilik faaliyetleri? Çünkü İzmir'in su havzası, İzmir'i besleyen su havzasının üzerinde pek çok madencilik faaliyeti oluyor. Özellikle Onlardan bir tanesi. Evet. Yani aslında bu programda iki başlıkta konuşmak istiyoruz. Bir, bu İzmir'in su varlıklarını etkileyen madencilik faaliyeti. İkincisi ise dönemsel olarak e, gündeme gelen İzmir'in zamlanan suları. Vakit kalırsa tabii ki Hı -hı. ama madencilikten Hı -hı. başlayabiliriz. Ee, önce e, son söylediğimiz son haber e, Bergama'daki e, atık havuzuna giden borunun patlamasıyla ilgili e, bir şeyler söyleyeyim. Hı -hı. Daha henüz e, yarattığı ne olduğu konusunda kesin elimde bilgi yok. Ama e, bir e, atık havuzuna giden atıkları taşıyan boruda patlama olduğu ve dereye... Atık boşaldığı bilgisi Doğrulanmış vaziyette ee, En son Bergama Belediyesi e, Bizim dönerimiz üzerine e, Alana gitti e, Örnek toprak ve su örneği aldı Onun e, tahlil edilmesi Aşamasındayız şu anda e, O tahlil sonucunda e, Ne gibi bir kirlenme yol açtığı Ortaya çıkacak Harif e, Bey ki... 500 ton e, Atıktan bahsediliyor 500 ton Değil hmm. mi? E, yani o tabii o bir tahmini bir e, rakam sonuçta işte bir boru patlaması olmuş bir e, atık boşalmış e, tabii ki e, orada bir daha sonra düzeltme çalışması yapmıştır şirket e, hatta köyler e, karalda dereye tane çalışmıyorlardı dereye tane temizliyor açıyorlar diye düşünmüştük diyorlar Hı. bir temizleme Hı. çalışması yapılmış e, bergama e, süreci çok uzun bir süreç, çok evet. derin, çok geniş bir konu. Oraya inalanırsak program biter. Hı hı. Ee, sadece sadece şunu söyleyeyim, ee, işte 1997 yılındaki Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden verilen ihlal kararına rağmen, onlarca mahkeme kararına rağmen, köylülerin, Bergama köylülerinin e, sadece Türkiye değil, dünyada örnek alınan e, demokratik yaşama savunma mücadelesine rağmen. Bergama'da halen maden işletmesi çalışması sürdürüyor. Evet. Ee, ve e, e, e, pek çok e, veri var elimizde. E, bu veriler e, arttırılabilir. Devletin denetimi çok zayıf hı hı. E, ve kirlenme yol açıyor. E, Bergama'dan e, isterseniz e, İzmir'in su havzasına atlayalım. Evet. İzmir'in su havzası da yine bir altın madeni, madeni belasıyla karşı karşıya. İzmir'in e, su kaynakları, İzmir kentinin su kaynakları bir kuyulardan e, alınan sular var. Bu kuyular da tohumu da, e, Menemen ve Manisa bölgesinde. Menemen Manisa bölgesindeki kuyularda geçtiğimiz yıllarda programın e, başında e, söz etmiştiniz. Melek Gökçek Ankara tartışıldığı İzmir İzmir'de şöyle diyor demiştiniz. Hı hı. Hı hı. Gerçekten de Melik Gökçek'in e, bir anlamda e, kabile ihbarıyla ortaya çıkan bir arsenik hı. sorunu yaşadı. Evet. E, o kuyulardan çıkan sularda arsenik oranla e, kabul edilebilir seviyenin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. E, daha doğrusu buna ilişkin bilimsel çalışma varmış ama bu çalışma... Tam öyle yansınmamış, önlemde alınamamış. Melek Gökçen'in bu ulaşmış. Melek Gökçek buna haber olarak patlattı ve <gülüyor> e, İzmir'de ciddi anlamda <gülüyor> Arsene'lik su tartışması yaşandı. Ve e, çok büyük miktarlarda e, daralar harcanarak arıtma tesis yapıldı. Bu arada e, paçal yaparak e, bu Arsene'lik <gülüyor> ar ar miktarını azaltmak için oradan gelen suyla başka bir su paçal yapıldı. Öyle. Karıştırıldı yani. yani. Hı hı. O su da, o parçal yapılan yani temiz olan su da Kirletim. tahtalardan gelen <gülüyor> su, tahtalı barajından gelen su, tahtalı hı. barajından gelen suda ağır metal kirliliği yok, tespit var diye. Temiz bir su, yüzeysel bir su kaynağı yani yüzeysel olarak suların toplandığı bir, bir yer. Ama tahtalı barajı da veya o, o bölgedeki yüzeysel su kaynakları da koruma altından mı? Değil. Çünkü evet. e, tahtalı barajının havza sınırında e, bir altın madeni var. Efendim altın hı hı. madeni. E, bu altın madeninin yaratacağı tehlike ve riskli ilişkin yıllardır e, bir çalışma yapılıyor. Bilimsel çalışmalar var. Toplumsal hareket canlı vaziyette devam ediyor. Biz yıllardır e, yapmayın, etmeyin. İzmir'in e, su havzasını kirletiyorsunuz. Zaten tek arseniksiz e, burasıdır. Hem e, yüzeysel sudan toplanması açısından yeralt sudanını kullanılmadığı bir alandır. Bu anlamda e, avantajlıdır. Burayı koruyalım dediğimiz halde 2011 yılının biraz Haziran'dan beri maden çalışmasını sürdürüyor. Hmm. Madenin bulunduğu yer Efençül köyü e, yüzeysel olarak tahtal havzasının sınırının dışına çıkartılmış proje. Çünkü tahtal havzasının sınırının içinde olsa yurtta değerimizdeki yani sırf e, Yasa, yasak yasak sağlamak için hmm. e, proje de bir küçük yapılmış ama bu yüzeysel olarak yapılan ki, oluşacak kirlenmenin yer yeraltı sularına yapacağı etki açısından bir elimizde bir sağlıklı veri yok yeraltı suları çok yeri kirlenmesi e, tehlikesiyle karşı karşıyayız ayrıca Efes çukuru bölgesi e, yaklaşık 15-20 yıldır İzmir için tartışılan Çamlı Barajı projesinin e, su toplama ağızlığı içinde. Hı hı. Çamlı Barajı'da e, Seferhisar tarafında Güzel Bahçe Seferhisar tarafında e, o kurak olan susuz olan yarım adayı e, su sağlamak için planlanmış bir e, baraj. Su, su barajı, içme suyu barajı. Yine yüzeysel su, suların toplanan bir baraj olarak planlanmış vaziyette. Yaklaşık 200-300 bin kişinin suyunu sağlaması hedeflendi. E, ama e, altın madeni yüzünden bu projeye Çevre Bakanlığı izin vermiyor. Yani bu e, Büyükşehir Belediyesi'yle Çevre Bakanlığı arasında uzun süren bir tartışma, davalaşma ve sürtüşme söz konusu. Hatta evet. geçtiğimiz yıllarda sırf altı mahallenin çalışsın diye, Çamlı Barajı da e, edilmesin diye e, Gördes Barajı'ndan İzmir'e taşındı. Hmm. E, o dönem e, Çevre Bakanı'ydı. Veyseleroğlu Kocaoğlu'na dedi ki Sayın Kocaoğlu'na Bakın, çamlı barajını fazla, biz size gördesin su getirdim suya ihtiyacımız varsa gerçekten de gördesin su geldi. Şu Peki, anda. Arif Bey şöyle bir şey evet. mi e, söylüyorsunuz aslında? Şimdi çam çamlı barajını izin verilmemesinin nedeni aslında Efemçurkun'daki altın madeninin e, suyu e, kirletmesinden kaynaklı. Ama evet, aynı evet. bölgede tahtalı barajı var. Yani. Evet ama tahtalı barajı su toplama tahtalı barajı avlasının sınırın dışında olduğu için sanki kirletmiyormuş ha, yani, Kirletmiş gibi düşünülüyor. Evet, ki ya yani yani, yani kirlettiklerini biliyorlar e, ve bunu bildi bilmelerinden dolayı bir başka barajın yapılmasına izin vermiyorlar. Ama o alanda Hı. bizzat olan baraj şu anda kirleniyor, kirleniyor ve bunu da görmezlikten geliyorlar. Hı, şimdi başka boyutları var tabii ki, şimdi Gördes'ten. Ee, su taşınması demek bir, bir havzadan başka bir havzaya su taşınması demek. Evet. bu havzulara su taşınmasının yaratacağı ekolojik dengenin hafız olması, cabası diğer yandan e, göğderse bir nikel madeni işletmesi faaliyette ve onun kirletmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız yani orası Hı. da güvende güven değil evet. ee, Çamlı Barajı'ndan e, yerine gölden su gelirken o, o su da bir e, tehlike söz konusu Efen Çukuru'nda yoğunlaşalım. Efen Çukuru'nda bir ziladır. E, buradaki e, e, toprağın kendisi, kayaç yapısı e, kirli. A ağır metalden kirli, müdahale ol olması halinde e, ağır metallerin aktive hale geleceği yönde ısrarla itirazlarımızı, e, uyarlarımızı söylediğimiz halde hiçbir uyarılarımızın falan hiçbir dikkat alınmadı. Pek çok bilimsel eser var. Bu bilimsel çalışmalara rağmen dikkat alınmadı. Ee, ve e, madenin çalışmasından üç buçuk yıl sonrasında bu bitirtiler ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. En son e, geçtiğimiz e, birkaç hafta önce e, İsu İzmir Su Kanalizasyon İdaresi Etem Çukuru Köyünün e, su kuyusunu mühürledi. İçme su kuyusunu mühürledi. Nedeni de çünkü e, olması gereken e, azami e, miktarın üzerinde ağır metal kirliliği. Evet. ve e, bu düşmeyince e, e, şey ki nöbetler kuyu kapattılar. Şimdi e, köye tankerlerle su taşıyorlar. Evet harika. Yani köy köy şu an için tankerlerle taşınan suyla e, ihtiyacını verebiliyor. Şimdi Efem köyünde bu başladı. En yakında olan yerde bu kirlenme başladı. Eğer bu faaliyet sürdürülür ise e, Yakın gelecekte o bölgenin tamamının yeraltı sularının kirlenme tehlikesi apaçık ortada. Evet. Kaldı ki Efendim Çukuru bölgesi İzmir'in damal olarak nitelendiriliyor. Yani İzmir'in e, e, İzmir tepesinde olan bir yer bir yana İzmir körtezine bakar bir yana seferisel tarafına bakar bir yana tahtalı barajı tarafına bakar tam tepe nokta. O tepe noktada oluşacak her türlü kirlenme bu bölgenin tamamı etkileyecek. Alt kısmında yani, de yayılacak. Tepe noktada kirlenme İz, İzmir'in doğrudan doğru etkileyecek demektir. Böyle evet. bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Efendim Çukuruköy'ün e, kuyusunun kirlenmesi aslında e, oluşacak e, kirlenmenin bir habercisi. Şu evet. anda e, bunun kaynağının ne olduğunu, kirlenme, kirleten kaynağın ne olduğu konusunda araştırma yapın diyoruz. Ee, i̇şte Büyükşehir Belediyesi onu biz yapamayız. Ee, i̇şte çevre, çevre il müdürlüğü yapması gerekir diyor. O ona pas atıyor. Bunu Hı -hı. Pas atıyor. Ee, bir taraftan da bizim yürüttüğümüz davalarda e, birisinde geçtiğimiz günlerde keşif yaptık. O keşifte de bazı örnekler aldık. O keşiflerden e, alınan örneklerden çıkacak sonuç da e, asıl kirlenme kaynağına ulaşılacağını düşünüyoruz. Hı -hı. Zira o bölgede Suyu kirletecek, arsenik ağır metal yol açacak. altın madeninden başka bir şey yok, bir faaliyet yok, bir işletme yok. Evet. Ee, mutlaka bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İzmir'in suyu gerçekten tehlike altında. Evet, yoksa. Bir taraftan, hı hı. E, kuyu suda, sula, yer altı suda çekerek, yer altı su rezervleri tüken, tükenen yer altı su rezervlerinde ağır metal kirliliği var. Diğer yandan temiz kalmış ve yüzeysel su kaynaktan toplandığı halde de altın madenciliği yüzünden kirletilme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani İzmir'in yaşamsal bir sorunu var burada. Bu yaşamsal sorunun e, bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu da e, İzmir'in e, genel yönetimin yanı sıra e, demokratik kitle örgütlerinden meslek odalarına İzmir halkının kendisine duyarlı olmasına bağlı bir şey. Çünkü merkezi yönetim hiçbir şey dinlemiyor. Evet. Daha önce verdiği sözlerin yerine getirip ruhsatını satırı yenileyip e, kapasitesini artırma yoluna gidiyor. En son Efendisi Kur'a Altın Madeni kapasitesini yaklaşık. Evet Üçüncü bir kat, de öyle bir şey oldu. Aktar. İnanılmaz evet, bir durum yani. Evet. Çünkü o eğer e, şey eline geçilmezse bu kapasite bir kez daha artar. Evet. Çünkü e, oraya bir e, yatırım yapılıyor, tesis kuruluyor. O tesisin çalışması için Şirket daha çok kar, kar elde etmek için e, araştırmayı yapıyor. Başka rezervlere yak, yakalarsa ona ilişkin e, kapasitesini arttırmayı diyor. Yani çünkü e, onun derdi e, oranın e, sağlığının korunması, kentin içme suyunun korunması falan değil. Kaynakların kirlenemesi çok, falan değil. Evet. E, tabii ki ne kadar çok e, oradan e, maden işletebilirse de, o kadar çok hı hı. kar elde edecek. E, nitekim e, Bergama'daki süreçte öyle iyi işliyor. Orada bir fabrika kurulmuş vaziyette. E, işletme, altı maden işletme tesis kurulmuş vaziyette. O ayıkta rezerv tükendi veya tükenmeye yakın durumda çok azaldı. E, Fabrikayı çalıştırmak için şimdi Hammahtaray işlem gelişildi. Kozak Yaylası'nda 4 tane Ocak açmaya kalktılar. 3 tanesini engelledik. Bir tanesi çalışıyor. E, engellediğimiz yerde, yere yakın yerde yine hamle yaptılar. E, şayet siz o işletmeyi kapatmazsanız e, ruhsat saati olan her yerde maden işletilmesi e, başlanacak. Zaten maden ruhsatları da hiç özen, e, hiçbir özen gösterilmiyor. Nerede e, bir maden varsa e, şey, e, harcını ödeyen ruhsatlar alıyor. O ruhsatları aldıktan sonra da oranın sahibi gibi sahip oluyor. Ve e, ne yapıp o işletmeyi açmaya şimdi girişimde bulunuyor. Ne zamanki toplumsal hareket, toplumsal tepki zayıflar zaman ki e, idarenin e, her türlü olanlarını ellerine aldılar o zaman işletmeye başlıyorlar. Evet. E, her e, an tetikte e, olmak e, lazım e, yani. E, e, e. Evet. Yani şunu kısaca şunu söyleyebiliriz. İzmir suyu tehlikede. Evet. Şu an tehlikede. En son FM yaşanan olay da bunun Somut bir göstergesiydi. Evet. evet. Belki dinleyicilerimiz e, için şöyle bir hatırlatmada bulunabiliriz. Az önce siz söylediniz ya. Yani aslında bu tür işletmelerin e, içerik ve hacimsel büyüklüğü faaliyet süreleri bu çet raporlarında çok büyük önem arz ediyor. İlk başta çok sınırlı e, kapasitede iş yapacaklarını ifade edip izinleri alabiliyorlar. Yani bir sürü dolambaçlı yollar izliyorlar. Ama FM çukurunda sizin yine e, yaptığınız çalışmalardan bir iki tane not söyleyeyim isterseniz. E, toplam cevher rezervi iki buçuk milyon tondan daha sonra sekiz buçuk milyon tona çıkartılmış. Yıllık cevher üretimi 250 bin tondan 600 bin tona. Faaliyet süresi ise, e, süresi ise 12 yıldan 17 yıla uzatılmış. E, belki bir ara mı verelim? E, kısa bir ara sıraya bırakalım. Bu artışlar, değil. bu kaslanmalar yaratacağı kitlen, e, kirlenme açısından aynı oranda olmayacak. Tabii. Yani 2,5 kat artırılması artışı demek aslında kirlenmenin 2,5 evet. katın çok üzerinde. 5 kat, 10 kat, belki 20 kat artması demek. Çünkü e, hacim büyüdükçe yarattığı etki, kümletif etki büyüyor. Hı hı. Bunun hesabı yapılması gerekiyor ama ne yazık ki bu tür işletmelerde sırf küçük göstermek için etkisini küçük göstermek oyunu diyorum ben buna. Evet. Toplam kümletif bir düzenlemesi yapmak yerine Böyle böyle parçalaya parçalay, yani yeni, yeni Hı -hı. izinleri alarak izini alabilmek e, için sürdürüme evet. çalışırlar. Bütün faaliyet alanlarında bunu yapıyorlar aslında, HES'lerde olsun, madende olsun, evet. Evet. E, tamamen izlerikleri yöntem e, bu. Evet. Peki, e, İzmir'in e, evet su varlıkları çok ciddi tehdit, tehdit altında e, ama aynı zamanda zamanımız kalacak mı ben süreyi göremiyorum ama ha. bu İzmir'de bir de sık sık gündeme gelen suyun fiyatının zamlanması da evet, konuşulur. Gündeme geldi. Ee, evet. Onunla ilgili de sizin çalışmalar sürdürdüğünüzü biliyoruz. Dava açtığınızı biliyoruz. İşte bununla ilgili olarak da konuşalım mı Harfi? 2-3 dakikamız var. Evet. Şimdi İzmir'in ee... Su sadece yüzümde değil tabii ki bütün kentlerde var. Sanıyorum bu konuda en masum olan Diyarbakır Belediyesi. Çünkü <gülüyor> en ucuz su orada diyor evet. bildiğim kadarıyla. Büyük kentlerin ve kentlerin çoğunda su bir belediyenin ilçesinin bir açığını kapatmak için kullanılıyor. Çünkü çevre temizlik vergisi, efendim şey, atık vergisi gibi eklemeler yapılarak Sürekli e, faturalar şişiriliyor. Diğer yandan siz de biliyorsunuz, hep her yerde söylüyoruz. E, su e, yaşam için vazgeçilmez bir ihtiyacımız. Bu ihtiyacı gidermek için de e, gidermek için parayı demeye kalkarsak bu sefer yaşam hakkını ortadan kalk, kaldırılması kalkması söz konusu. Ve diğer yandan da kamu hizmetinin ticari işletme gibi işletilmesiyle karşı karşıyayız. 2009 e, yerel seçimlerinde bu kentte Belediye başkan adaylığı gibi bir görev düştüğünde o zaman. Ee, bu üzerine çok durduk. Ee, ulaşım ve su gibi e, bir kentinin ihtiyacı olan e, ihtiyaçlarının karşılanması kent yaşamanın vazgeçilmez olduğunu e, söyledik ve e, ne, ne olursa olsun seçim sonucu ne olursa olsun genel yönetimin e, bu tür hizmetleri katlandırmasının denetçisi olacağını söz verdik hizmetlere O aşamadan sonra toplu ulaşımda da su e, fiyatlandırmasında e, gerek toplumsal gerek siyasal tepkimizi dile getirdiğimiz dile, dile getirmenin yanı sıra diğer yandan da dava konusu yaptık ve su e, su tarifesinin belirlenmesi için önemli e, kararlar aldık. E, aldığımız kararları da uygulattık aslında. Yani burada bir örnektir. E, bir şekilde biçimsel kimse de olsa uygulandı. İptal edilen e, kısım e, zamlı alınan kısım PDRP faturlara e, abone alacağı olarak iade edildi. Hı hı. Bu da aslında e, bir örnek bir e, çalışmaydı. Örnek bir yönetim biçimiydi. Bu anlamda belki kutlamak lazım. Hoş. Daha sonra o iptal edilen, üzerine zam yapıldı ama e, mahkeme kararında uygulanış biçimi açısından olarak gösterebiliriz. En son e, yapılan zam bu izin e, bir zam yapıldı e, 20 metreküpte kadar olan bir 13 metreküpte kadar olan bir kısım var On, 13 metreküpten sonra e, e, artarak devam ediyor o ilk kademeye ilk kademe olan yani en çok ihtiyacı karşılayacak olan hı hı. ilk kademeye su e, miktarının aslında ücretsiz olması lazım hı hı, evet. ama Gelelim son tarifinin belirlenmesinde ilk kademeye %10 zam yapıldı. Diğer ondan fazla e, harcanma halindeki tarife zam yapılmadı. Hmm. E, i̇lginç evet. bir... Az e, evet. evet. kullananları cezalandırmışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani, cezalandırmışlar dükkanı yani, süt tasarrufu. Zorumlu ihtiyaç. Zorumlu ihtiyacı herkesin kullandığı miktarda zam geldi. Evet. Ee, hmm. yani, ve iş yerlerindeki tüketime zam gelmedi. Korutlardakine geldi. Yani hmm. Aslında ciddi anlamda bir e, e, suyun e, su hakkının ilerleme yeri bir girişim. Evet. Buna şimdi başka bir arkadaş dava açtı. Dava ne aşamada bilemiyorum. E, ama davalar da tek başına bitmiyor tabii ki bu sorunlar. Çünkü bir evet. e, politik bir yaklaşım metresi bu. Siz eğer e, bir kentin suyunu verdiğin su hizmetini bir e, ticari işletme gibi veya bütçenin e, yamasını e, bir açığını yamamak olarak görürseniz e, sürekli zam yaparsınız. Oysa <gülüyor> kentte yaşamanın vazgeçilmezlerinden bir tanesi sağlıklı yeterli suya ulaşma hakkıdır. Ulaşamadığınız zaman e, bir taraftan da kirlenme tehlikesi varken kentte yaşamak zorlaşır, mümkün olmaz. <gülüyor> e, kentte yaşayan yoksulların yaşaması mümkün hale gelmez diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda e, yaptığımız çalışmalar e, çok e, iştihada, iştihada yol açtı. Hatta e, iski kanunu sukanasyon idaresilerinin e, yerlandığı kanun e, %10'dan aşağı 110 aşağı kar e, %10'dan daha aşağı kar e, olmayacak şekilde fazla kar e, eklenmesi en az, en az %10 diyordu denemezde ama denemezde o da değişti zaten. Evet. Anayasa, anayasa mahkemesinde e, iki olmazsa bir kısmını iddia ettiririz ki bu da bir önemli kazanım. E, yani ticari işletme haline getirilmesinin önüne geçmek için bir adım diye e, düşünmek lazım. Tabii ki bundan hiçbirisi yeterli değil. Evet. Bu e, bir anlayış meselesi. Yer yönetimin yaklaşım meselesi. E, su hakkına yaklaşmakla ilgili bir şey. Bunun da zaten yıllardır mücadelesini sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. evet çok teşekkür ediyoruz. Arif Bey programımızın sonuna geldik. Aslında bir şarkımız da vardı ama o kadar güzel sürdü ki sohbet şarkıyı sona bıraktık. İzmir'in su meselesini bir parça yansıtmaya çalıştık evet, sayenizde. konu. Ama daha konuşulacak çok konu var. Gelecek programlarda da yeri geldiği zaman zaten Hem şey yaparız, konuşur evet. hem birlikte mücadele etmeye devam evet. ederiz. Çok teşekkür tabii, ediyoruz tabii. size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet Hoşçakalın. şimdi bir şarkıyla sonlandıralım programımızı. Anatola'dan dinliyoruz. The River. You said Is this a ceremony I don't know well, I don't mind the way we are and roll down, push through The in the traffic. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su